Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Mesutan Ulgar Özeskin. Günaydın. Haftanın son gününde yeni yeni başlayan ve hız kazanan kampanyalardan bir seçki yaptık sizin için. İlk üç haberimizin konusu genel anlamıyla ulaşım. Fakat her bir imza kampanyasının talebi diğerlerinden hayli farklı. İskenderun'dan Emre Tu tarafından başlatılan kampanyadan bahsedelim önce. Emre'nin talebi belediyenin Kazılan yolların denetimini yapması ve asfalt dökmesi. Bir İskenderun sever olarak, İskenderun şu anki yol durumundan hiç memnun değilim. İnsanlar yollardaki çukurlar yüzünden zarar görmektiler. Bu çukurlar insanların araçlarına zarar verdiği gibi trafik kazalarına da sebebiyet veriyor. Maddi hasarın telafisi zor değil fakat can kayıplarının telafisi yoktur diyerek İskenderun'daki yolların bir an önce onarılması gerektiğini söylüyor Emre. Tabi yöre iklimine uygun bozulmayacak bir şekilde yapsınlar diyelim bu yolları. İkinci ulaşım kampanyamız İstanbul'dan başlatılmış Seray Öztürk tarafından başlatılan kampanyanın talebi toplu taşıma için metro yerine tramvay hatlarının kurulması. Ulaştırma Bakanlığı'na ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanyada Seray diyor ki, sürekli sistem değiştirip yeni teknolojiler alınıyor. İstanbul laboratuvar değil, bizler de denek değiliz. Çözüm tramvaydır. Elektrikle çalışır, enerji verimliliği vardır, Düz ayaktır. Yüzyılı aşkındır. Tüm dünyada kullanılmaktadır ve gelişime açık bir teknolojidir. Metrobüs sistemindeki durak tasarrufundan dolayı trafikte ters yöne gitmek zorunda değildir. Bu sayede yol genişliğinden gerçekten tasarruf edilir. İlk yatırım maliyeti metro gibi astronomik rakamlar değildir diyerek talebinin gerekçelerini açıklıyor. Taksim 4. Levent metro hattının yapımında 30 bin metrekare granit, 25 bin metrekare metal duvar kaplaması kullanıldığını Beton, mozaik, boya, drenaj borusu, yürüyen merdiven gibi pek çok farklı kalem masrafının yapıldığını dile getiren Seray, 8 kilometrelik Taksim, 4. Levent metro hattının yapımı için harcanan miktarın 12 milyon lirayı aştığını dile getiriyor. 23 metre yer altına girmek istemiyoruz diyor. Engelli, hasta, çocuk, yaşlı demeden sadece istasyona ulaşabilmek için onlarca metre yürümek, yerin dört kat altına inmek istemiyoruz. Metroya hayır diyoruz, tramvay istiyoruz. Sözleriyle talebini bir kez daha dile getiriyoruz. Seray'ın kampanyası hakkında detaylı bilgi taksim tramvay adresinde bulabilirsiniz. Metrolar arabalara yer açılsın diye yapılır diye dalga geçenler belki de haklılar. Arabalar tramvaya yer açsın diyor işte gördüğümüz gibi Seray gibi insanlar. Son ulaşım kampanyamızın konusu ise uluslararası bir e, boyutu var. Darıyeri Abhas Kültür Derneği tarafından Dışişleri Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Abhazya Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ulaşım ambargosunun kaldırılması. Türkiye'de yaşayan Abhas kökenli vatandaşlarımız akrabaları ile görüşebilmek Ana vatanlarını ziyaret etmek için zorlu ve meşakkatli bir yol izleyerek üçüncü bir ülke üzerinden Abhazya'ya ulaşmaktadırlar. Bu yol hem çok uzun hem de pahalıdır. En önemli haklarından biri olan seyahat hakkı kısıtlanmaktadır. Bu yüzden bu argmargonun derhal kaldırılmasını talep ediyoruz diyerek bu konuyu gündeme taşıyor Deryeri Abhas Kültür Derneği. Kampanya hakkında detaylı bilgi change.org/abhasya adresinde Appazia ile ne alıp veremediği var acaba Türkiye'nin diye insan merak ediyor. Acaba burada da bir Amerika Birleşik Devletleri ve Küba gibi bir konu mu var acaba arka planda? Sırada Adalet Bakanlığı'na yönelik başlatılmış bir kampanya var. Irmak tarafından başlatılmış talebi ise 6 Temmuz Cumartesi günü gözaltına alınan İstanbul Teknik Üniversitesi fizik mühendisliği öğrencisi Oğuz Tekin'in serbest bırakılması. Oğuz Tekin 6 Temmuz Cumartesi günü Taksim'de gözaltına alınmıştır. 8 Temmuz günü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme, izinsiz gösteri ve polise mukavemet suçlaması ile tutuklamıştır. Polise yaptığı iddia edilen mukavemet ile ilgili tek bir delil ya da görüntüsü olmayan arkadaşımız Uğuz Tekin, baret ve toz maskesi taşıdığı iddiasıyla tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiştir. Hukuksuzca tutuklanan İTÜ öğrencisi Uğuz Tekin'in gösterilen tek delili ise baret ve toz maskesidir. Bunlar polise ya da kanunlara herhangi bir şekilde mukavemet ettiği ya da izinsiz gösterilere katıldığı ile ilgili iddiaları karşılayacak delillerde değildir. İsnat olunca suça karşılık öngörülen ceza ve mevcut delil durumu Oğuz Tekin'in tutuksuz yargılanabileceğini gösterir. Verilen tutuklama kararı Oğuz Tekin'in hakları yanında kamu vicdanında zedelemiştir. Oğuz'un en kısa sürede salı verilmesini talep ederiz diyerek bu talebi dile getirmiş Irmak Kampanya ise sosyal medyada hashtag Oğuz Tekin'e özgürlük etiketiyle yayılıyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise changeorg Oğuz Tekin adresinde. Sırada geçtiğimiz aylarda başlatılan Sağlık.net kampanyasının bir benzeri var. Fakat bu kez çağrı hekimleri. Kampanyayı başlatan Ankara Diş Hekimleri Odası talebi ise hastalara ait özel bilgilerin sadece hekimlerde saklı kalması. Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cebeci'nin açık mektup olarak yazdığı kampanya metni talebi ve gerekçileri çok güzel dile getirmiş. İşte Cebeci'nin mektubu. Sevgili meslektaşlarım, hükümetin sağlığa saldırısı yeni torba yasayla devam ediyor. Yeniden karşımıza çıkarılan düzenleme ile hastalarımızın tüm özel bilgilerini Sağlık Bakanlığı'na bildirmemiz isteniyor. Biz tüm diş hekimleri, hekimler, hastalarımızın bir takım özel bilgilerini Yalnızca onların sağlık durumlarını daha iyi değerlendirmek ve iyi bir sağlık hizmeti vermek için öğrenmek isteriz. Hastalarımız da bu bilgileri ettiğimiz yemine sadık kalarak asla üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşmayacağımızı bildikleri, bizlere güvendikleri için bizimle rahatlıkla paylaşırlar. Hastalarımızla aramızdaki gizlilik ilkesi, güven ilişkisi, gecelik kanunlarla yıpratılamaz, yıpratılmamalıdır. Bu alan prensip olarak mutlak dokunulmaz olup, hem insan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 8. hem de anayasanın 20. maddesinin koruması altındadır. Torba yasanın bir başka maddesine ise diş hekimlerine, sağlık personeline, meslekten geçici ve sürekli men cezası verme yetkisi, Sağlık Bakanlığı bünyesinde 5'i üst düzey yönetici olmak üzere 12 üyesi atanmış kişilerden oluşturulan 14 kişilik sağlık meslekleri kuruluna verilmektedir. Kurula verilmek istenen yetki bir yargılama yetkisidir. Sağlık Meslekleri Kurulu, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ve bakanlık tarafından oluşturulan bir kuruldur. Kurul, oluşum ve işleyiş açısından 30'u aşkın ayrı meslek mensubunu, 100'u aşkın uzmanlık alanını kapsayacak bağımsız, tarafsız, adil kararlar verebilecek nitelikte değildir. Bu maddelerin kamu sağlığına, sağlık çalışanlarına vereceği zararların, anayasa ve uluslararası sözleşmelerin tarafınızca dikkate alınmasını, torba yasanın, özellikle bu tehlikeli maddelerinin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayarak meclise iadesi için imzalarımızın olduğu ekteki dilekçeyi Cumhurbaşkanlığına göndermek istiyoruz. Dilekçeyi imza atarak haklarımıza sahip çıkmak için irade ortaya koymanızı rica ediyorum. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam dilekleri sunarım. Saygılarımla diyor. Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cebeci'nin açık mektubu. Bu konuda başlatılan imza kampanyasını change.org/taksim-hasta-hakları adresinde bulabilirsiniz. Değişimin hayatınızın bir parçası olması dileğiyle esen kalın. Hemen şimdi gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Uslan Uygar Özestan.